Oh yeah. checaste. Gün 25 Eylül Salı. Yıl 2012, ay 9, gün 269. Hızır 143. 1433 Hicri Zilkade 9, 1428 Rumi Eylül 12. Günün tarihi. 115 yıl önce bugün 25 Eylül 1897'de Amerikalı yazar William Faulkner doğdu. Güneş batınca kırmızı yapraklar, duman adlı romanları en tanınmış olanlarındandır. Faulkner 1949'da Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmıştır. 89 yıl önce bugün 25 Eylül 1923'te İstanbul'da Tulumbacı Teşkilatı yerini modern motorlu itfaiye teşkilatına bıraktı. Yemek Listesi: Gün 269, Düğün Çorbası, Kapama, İç Pilav, Salata ve Meyve. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi. takvimi.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 Merhaba herkes Açık Radio 94.9, Açık Radio.com ve Açık Gazete başladı haftanın ikinci Açık Gazetesinin açılışını yaptık. Hemen Madra, Can ve Sefa Söyler'den oluşan ekiple birliktesiniz. Mert işgizlisinde. Günaydın. Günaydın. Evet bugünkü açılışı Rooftop Singers adlı bir toplulukla yaptık. Walk Right In adlı parçayla girişimiz oldu. Durma hemen gir içeri adını taşıyan bir parça. Bir zamanlar 1960'ların başlarında çok ün, büyük ün kazanmış bir vokal ağırlıklı topluluk. Onun başı Eric Darling'in de doğum günüydü. 1933'te bugün doğmuştu. O grubun kurucularından Eric Darling hem şarkı sözü ve şarkı yazarı hem de folk dalında önemli bir etkisi olmuş biri ise Ruff Singers adlı grubu ve bu şimdi çaldığımız şarkı pek bir üne kavuşmuştu bir zamanlar. Evet bugün tarihte neler olduğuna da kısaca bakacak olursak 1960'ta bugün yasada da tutuklu bulunan e, eski cumhurbaşkanı Celal Bayar şartların kötülüğüne tahammül edemediği için kemeriyle intihar girişiminde bulunmuş nöbetçi Teğmen tarafından kurtarılmış, sonunda idamdan dönecek yaşlılık sebebiyle kocamışlık gerekçesiyle idama engellenecek, senelerce hapiste yatacak. Tır 1960 darbesinin Devirdiği üç bir başbakan iki de bakanı astıktan sonra Cumhurbaşkanı'nı e, bu şekilde işte e, ölüm, ölümden kurtardığı da söylenebilir mi bilmiyorum. Böyle bir olay var. 1972'de bugünse bir referandumda Norveç halkının Avrupa Birliği e, üyeliğini bir referandumda reddetmesi haberi var. Ve bu tarihte bu, bugünkü haberlerde de aşağı yukarı bu şekilde ceryan ediyor. Şimdi günün haberlerine bir göz atalım. En ilginç haberlerden bir tanesi Toronto Star gazetesinde çıkmış olan bir yazı çift imzalı Kami Robert ve Jean Reynolds imzasını taşıyor. İkisi de Lac Klas diye La Koalisyon L'Arge de l'Association pour, pour une Solidarité syndicale étudiante. Yani öğrenci dayanışması Sendikaları Büyük Koalisyon'un Temsilcileri Ve bizimle dalga geçtiler Hakaret ettiler Ama biz kazandık diyor Ve Quebec öğrencileri Zaferlerinin Hareketlerinin zaferini kutluyorlar Diye Başlıyor. Oldukça önemli, yani medyada pek yer bulmayan, Kanada medyasında bile dört yer bulmamış, nerede kaldı ki Türkiye gibi ülkelerin medyası çok önemli, küçük ama son derece önemli bir haber. Kanada medyasında yer bulamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi galiba protesto gösterilerinde yaşanmamasıdır bu galibiyet sonrası, zafer sonrası herhangi bir taşkınlığın yaşanmamasıdır. Halbuki böyle taşkınlıklar yaşandığı zaman Şili'deki öğrenci olaylarının haberini bile Türkiye'den alabilmeniz mümkün oluyor. Evet. Yoksa hiçbir zaman haberiniz olamıyor barışçıl gösterilerde herhangi bir taşkınlığın olmadığı gösterilerden, örneğin Şili gibi ülkelerden haberiniz olamıyor. Evet, günün belki de en önemli haberi bu ama bize göre de Camilo Berber ve Jean Reynolds'ın hmm. ee, Birçokları bizimle dalga geçti. Birçokları bizi karaladı, kötüledi. Bir Birçokları da hiçbir şey yapamazsınız dedi. Hiçbir şey elde edemezsiniz dedi. İşin ilginç tarafı Kanada tecrübesi olan bir arkadaşımla bundan iki ay kadar önce bir yemekte buluştuğumuzda aynı şeyleri o da bana söylemişti. Önemli değil. Öğrenci yani Kanada'da uzun süre yaşamış olan bir eski bir dostum. Ben de e, aynı fikirde olmadığımı söylemiştim. Ben galip geldim. E, şöyle diyorlar. E, yani pek çokları bizimle dalga geçti, kötüledi, bir şey yapamazsınız dedi ama büyük bir e, öğrenci seferberliğinden sonra Kebek'te bütün e, ilkbahar ve yaz boyunca bir dalga seferberlik dalgasından sonra zaferlerimizi sayabiliriz. Yeni Parti Québécois hükümetinin iktidara gelen yeni hükümetin ilk gününde bir öğrenci harçlarını yükseltme kararını iptal etti. Yeni hükümet anti protesto protesto gösterilerini ve yürüyüşlerini bastırmaya amaçlayan bir polis kanunu geri çekti. Temel özgürlük, ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğünü ...kısıtlayan bu kanunu geri çektiler. Eğer Parti Kebekoa... E, ...bu kadar çabuk... E, ...boyun eğdiyse... ...taleplerimize sebebi basittir. Çünkü e, bir... E, ...grev hareketini... ...çok geniş bir desteğe dayanan... ...geniş ve halkın... E, ...geniş katmanlarını içeren... ...bir desteğine dayamayı başardıktı. Onun için diyor. Her e, şeyden... ...hayatın her kesiminden... ...her yaştan... İnsanlar politik ve ekonomik sistemimizin yeterli olmadığını e, düşünen herkes geldi. Ve böylece Şeren'in liberal hükümetini de e, devirmeye yardımcı oldu. Buna inanmak kolay, kolay değil gibi geliyor. Özellikle de İngilizce konuşan Kanada kesiminde... Şöyle medyada bizim hakkımızda çıkan haberler şöyleydi. Yarım akıllılar, huliganlar, şımarık veletler ve korkutucu, ürkütücü ekstremistler, aşırıcılar diyorlardı. Eğer bir, bir şeyden suçlanacaksak o da zengin ve güçlü olanların dogmalarını sorgulamaktır. Son birkaç on yılı politik olarak mümkün olanın da sınırlarını aşağı çekmekten başka hiçbir şeyle uğraşmadılar. Böylesine dogmaları satanlar da bizim susup oturmamızı istediler çünkü zaten Kanada'daki Kanada'da dünyadaki en düşük öğrenci ücretleri olduğunu söylüyorlardı. Doğru. Ama zaten tam da bu sebeple işte biz her seferinde onu yükseltmeye çalıştıkları zaman biz karşı çıktığımız için dünyanın en ucuz, en düşük üniversite harçları bizim ülkede, Kanada'da daha doğrusu bu Kanada'nın bu kesiminde, Fransakofon kesiminde çünkü her seferinde biz mücadele verdik de ondan diyorlar. Ve bütün eğitimde olduğu gibi temel haklar bugün ne hangi hakları şey yapıyorsak, değerlendiriyorsak yani Kolektif pazarlık, toplu pazarlık hakları, sağlık hakları ve kürtaj hakkı ve bundan pek çok daha fazlası. Bunlar politikacıların bize verdikleri armağanlar, bağışlar, hediyeler değil. Sıradan insanların büyük bir mücadelesidir. Bu mücadele sonucu kazanılmış olan durumlardır. Evet yani sadece Yok, evet. ücretleri, talepleri, şeyleri, harçların yükseltilmesine karşı çıkmakla kalmadık. Aynı zamanda yüksek seviyede e, kamusal ve özgür bir üniversite eğitimi için mücadele verdik ve kazandık. Bize sinik dediler, inançsız dediler. Biz çağımızın zaten asıl hastalığı, sinizm hastalığı ama biz hem öğreniyoruz hem de gösterebiliyoruz sanıyoruz diyorlar rüyalar gerçek olabilir ve geçen yılın irrasyonel dediler Globe and Mail gibi büyük gazeteler bizim aslında savunduğumuz şey tümüyle herkese yaygınlaşacak bir eğitim bir sadece en kalın cüzdanı en kalın olanların sahip oldukları bir meta değil ve bu eğitim Ortak yarara yönelik düşünce özgürlüğünü serbestçe tartışmayı kolaylaştıracak ve her insanın içindeki potansiyeli geliştirmeye yönelik bir şey. Yani gelecek kuşaklara yapılmış bir yatırımdır diyorlar. Onun için de de yapılabilir bir şey bunlar. Onu gösterdiğimiz için bize irrasyonel dediler, bize saldırdılar zaten Goldman and Mail gibi büyük gazeteler, yerleşik gazeteler. Ve aynı bankaların milyarlarca dolarlık karlarının bunun önündeki en büyük engel olduğumuzu, olduğunu gösterdiğimiz için. Ücretsiz böyle özgür bir demokratik eğitimin. Ve ayrıca da biz son derece barışçı. İşte Can senin biraz önce söylediğin şeyi de söylüyorlar. Bizim son derece barışçı, barışçıl işte yaratıcı protestomuz da. Sanmayın ki öyle kolay bir. çocuklar filan bu laflarla geçiştirildi. Hükümet bizi işte o korkunç kanunlarla, polis devleti kanunlarıyla ile susturmaya, şey çevik güç polisleri ve göz yaşartıcı bombalar, gaz bombalarıyla bastırmaya çalıştı. 3000'in üzerinde insan tutuklandı, hala suçlanıyorlar. Ve normal olarak Toronto'da yapılan G20'deki bu polisle çatışmalardakinin 3 katı sadece bu barışçı yürüyüşlerde insan tutuklandı ve hırpalandı. Bu ancak bu gibi senaryolar ancak bozuk bir kırılmış bir demokrasi sisteminde olur. Sadece gündeme 4 senede bir geliyor. Politikacılarda şeyin lobicilerin iş lobicilerinin fısıltılarını getirirler ve aslında temsil etmek zorunda olan insanların seslerini duymazdan gelirler. Ama böyle işte bize sosyal şöyle bitiyor her ayın 22'sinde bahardan beri yürüyoruz diyorlar ve bir şey gösterdikse kebekte. bu da sosyal değişim ee, e, sosyal değişim için şart budur. Bir gösteri yapmaktır ve hakları talep etmektir. ve e, Eylemlerinin sonuç getireceğini bilen insanlar gitti mi böyle sonuç alacaktır diyorlar ve sosyal e, hareket, geçen yılın sosyal hareketi bize şunları öğretti. Polis jobları ve yol politikacılar her zaman fikirlerin gücünü bastıracak kuvvette olmayabiliyorlar. Bizim çağımız biliyoruz sinizm çağı, inançsızlık ve hiçbir şeye hiçbir değeri savunmama çağı. Ama bizim gerçeklerimizin, rüyalarımızın gerçek olacağını biliyoruz demişler. Bence günün en önemli haberi bu. Hürriyet gazetesinin manşetinden okudum bunu. Joblar kısmına katılmayabilirim. Polis jobları kısmı daha detaylı olarak değinme fırsatı bulabileceğiz. Ee, ona da yeri geldiği zaman tekrardan girebiliriz. Ama e, isterseniz e, dünyadaki... Job meselesini evet. E, istersen hatırlat. Ee, job meselesi şu şekilde ilerliyor. Ee, İdris Naimşahin geçtiğimiz hafta boyunca açık gazeteye mevzu bahis edilmemişti. Ee, belki de dinleyicilerimiz de özlemiş olabilirler. Muhtemelen günün sözü olarak nitelendirebileceğin bir sözüyle tekrardan e, açık gazetenin gündemine tekrardan geri döndü. Bu sefer e, CHP Ordu Milletvekili İdris e, İdris Yıldızın bir başka İdris İdris Yıldızın Bakan Şahine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığına deneme amacıyla ilk etapta 6000 adet demir job sipariş edil, sipariş verildiği söylenmektedir. Bu joblar vatandaşlarımızın üzerinde mi denenecektir? Böyle bir silahın orantısız güç kullanımına örnek teşkil edeceğini düşünüyor musunuz?" diye sormuş. Soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Şahin de fonksiyonel job'un bilinçli ve etkin bir şekilde kullanımını sağlamak için personel e, per, sa, e, bilinçli ve etkin şekilde kullanımı sağlamak için insan adaklı, e, insan hakları odaklı program doğrultusunda personale eğitimler verilmeye başlandığını belirtmiş. Ee, aynı zamanda yeni joblar sokakta vatandaşa sunulan hi güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getireceğinden bahsetmiş. Tabii Ses bu, ve görüntüsüyle bu, bu, de caydırıcıymış. Yani, yani benim... bu yeni joblar güvenlik sokakta vatandaşa sunulan hizmeti güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getirecek sözü hakikaten giren sözü. ...olmaya önemli adaylardan biri... ...daişsi çıkar mı gün boyunca... ...rastlar mıyız karşımıza... ...yani program boyunca bilemiyorum ama... ...daişsi derken neyle alakalı... ...yani şey çok olarak daisi mi... ...günün aa, bu bu söz olmazsa olmaz diye... her şey için soruyorsanız... E, ...bu tip... E, ...bir obje olarak soruyorsanız... ...keser sapı var... ...isterseniz... Bu o ...keser sapı da... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'ten geliyor... Cemil Çiçek Türkiye böyle bir dönem yaşadı ki 68'deki öğrenci olaylarından bahsediyor. Ee, oturup bir kez daha düşünmek gerekiyor demiş ve okula keser sapıyla gittiğinden bahsetmiş. Yani Job'tan daha belki de etkili olabilecek bir e, objeden bahsedebiliyoruz ama toplumsal olaylarda ne kadar kullanılır, ne şekilde kullanılır pek bir fikrim yok. Cemil Çiçek e, bunun Job'a göre daha etkili olduğunu mu söylüyor? Hayır daha etkili olduğunu söylemiyor. 68 kuşağında okula keser sapıyla gittiğini söylüyor. Gittiklerini söylüyor daha doğrusu. Ama şimdi de işte meclis başkanı ve bu durumla alakalı bir ufak öz de yapıyor. Biz gençliğimizde böyleydik diye. Fonksiyonel job yani çok ses ve özellikle şak diye açıldığı zaman sesiyle, sesiyle ve görüntüsüyle birdenbire uzayı verince böyle çok caydırıcılık etkisi olabileceği söyleniyor. Aynı fikirde değiller. Job konusunda dünyanın çeşitli taraflarındaki öğrenci liderleri ve öğrenci aktivistleri özellikle Kanada'daki, Quebec'teki öğrenciler ağır job kullanımı oldu ama biz zaferi kazandık. Kararlı, geniş çaplı halk hareketiyle diyor. Ufak bir ekleme daha yapabilirim belki. Akşam gazetesinin e, manşetten verdiği haberiyle bu konuyla alakalı olabilir. Peki bu jop kullanılan e, bu demir jop kullanılan olayları medyada nasıl takip edebileceğiz ya da takip edebilme fırsatı bulabilecek miyiz? Bununla da alakalı akşam gazetesinin manşeti var. Manşet olur mu amirim? Bu Kanada'dakileri mi yoksa Türkiye'dekileri mi? E, Kanada'dakiler zaten bir çeviri haberi olduğu için e, tek bir kanalın çevirmesine bakıyor. Onların çevirdiği takdirde Onların, onların isteklerine ve haber yazım şekillerine göre Türkiye'de de yankı buluyor bu haberler ama Türkiye'deki toplumsal olaylara müdahaledeki haberleri artık nasıl ulaşabileceğimize dair bir haber bu akşam gazetesindeki medyada sert medyada sertifikalı gazetecilik dönemi olduğundan bahsediliyor. Anadolu Ajansı ile birlikte savaş muhabirliği kursu açan polis akademisi Yelpaze'yi genişletiyormuş. Akademi polis muhabirliği kursu da düzenleyecekmiş. Yani e, polis muhabirliği kursunu polis akademisinden alan gazetecilerle yakında karşılaşacağız. E, dersleri Karşılaşacağız demekle biraz erken ve naif davranma sakın sen de gidiyorsun. Ben gitmiyorum. Benim daha farklı bir şeyim var. Ee, klasmanım olabilir o saatten sonra. Dersleri akademinin hocaları ve deneyimli polis muhabirleri verecekmiş. Kursu başarıyla bitiren gazete, gazeteci de sertifika alacakmış. Polis akademisinden polis muhabiri olabileceğine dair. Ama basın örgütleri de konuya soğuk. Belki de ben tercihimi bu noktada farklı bir yönde kullanabilirim dememin sebebi de bu açıklama. Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet da kursa karşı çıkanlardan şey demiş... O zamanla, o zaman da pavilonlarda magazin muhabiri yetiştirsin. Ee, biz de polise demokrasi dersi verelim demiş. Yani her. E... Sen pavoya mı gitmek istiyorsun yani? Sertifika pavyondan mı almak istiyorsun? Yok efendim Vestafurla da farklı e... klasmanlar yaratılabilir bu gazetecilik konusunda. Mesela teknoloji haberlerini internet kafelerden alabileceğiniz sertifika programları olabilir. Gazeteci bu hale gelebilir, ilginç olabilir. Evet. Safaya da söyleriz birazdan. Bakalım ne düşünüyor bu konuda. Peki, şimdi diğer haberlere geçelim. Günün gerçekten iç açıcı ve yüreklendirici haberini Kanada'dan uzak bir yerden kebekten verdik. Türkiye ile de job bağlantıları yaptık, job ve keser sapı bağlantıları yaptık. Enteresan bir hazırlık dönemi. Şimdi artık kötü haberlere birazcık Başla. başlayabiliriz. İklimle ilgili dünyanın dünyanın sonunun gelmekte olduğuna dair birbirinden önemli açıklamalar geliyor. En önemlileri tabii Kuzey Kutbu ile ilgili idi. Oradaki bilim insanlarını şaşkına çeviren <gülüyor> hızda ve miktarda erimeden sonra şimdi yeni bir şeyde mesela Guardian gazetesinden Susan Goldenberg'ün haberi var. E, okyanuslardaki durum ve denizlerdeki gıda güvensizliği hat safhaya çıkacakmış. Çünkü iklim değişikliği bütün balık alanlarını, balık kaynaklarını, deniz ürünü kaynaklarını birçok yerde tahrip ediyormuş. Özellikle eee Ada ülkelerinden bahsediliyor ve e, Libya, Libya, Pakistan, Pakistan, bize, Katar gibi ülkelerden de bahsediliyor. E, ve Ne körfezi deniyor? Aden. Değil galiba biraz daha bir Pers e, şey olarak. E, Pers körfezi diyorlar e, adını getiremedim bir türlü. Hatırlarız birazdan. E, bu bölgelerde olabilecek olan muhtemel bir e, gıda krizinden bahsediliyor. Okyanuslardaki bu e, asitlenme oranının yükselmesinden ötürü kaynak ortaya evet, çıkabilecek olan. Bu, bunu çünkü zaten yıllardan beri söylenmeye çalışılıyordu ama özellikle de yoksul insanlar için büyük bir darbe olacak. Bütün gıda kaynaklarını deniz ürünlerinden edinmeye çalışan yoksul kesimler için Feroa Adaları Kuzey Atlantik'te Hürmüz Boğazı evet. Onda da geç hatırladık. Kuk ee, Adaları, Güney Pasifik'teki ayrıca Eritre, Guyana, Endonezya, Kuveyt ve Singapur. Yani çok yaygın bir şekilde hem e, bazı ülkelerin en, en yüksek riskte olan bazı ülkelerin petrol zengin olduğu ama tabii ki petrol zenginliğinin kesinlikle alt kesimlere yansıtılmadığı diktatörlükler ve otoriter rejimler bunlar. Ve siyasi bakımdan da son derece oynak bölgelerde özellikle de Hürmüz Boğazı ee, ve o Körfez aynı zamanda en ağır vurulacak bölgelerden bir tanesi. Evet araştırmayı tekrardan hatırlatacak olursak Okeana adlı e, dünyanın en büyük uluslararası okyanus savunuculuğu ve araştırma merkezlerinden bir tanesinin yayınladığı bir raporun sonuçlarından bahsediyoruz. Ee, ve okyanuslardaki aşırı asitlenmeden ötürü ortaya çıkabilecek olan bir gıda krizinden bahsediliyor ki bu gıda krizi yaklaşık 1 milyar insanı etkisi altına alabileceğinden bahsediyor. 1 milyar insan e, protein ihtiyacını deniz ürünleri üzerinden sağlıyor. Ve e, burada da belki de altı çizilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi Togo, Cook Adaları ve Komoros gibi e, ufak ada devletlerinin en fazla etki alabilecek diğer ülkeler olduğundan söz ediliyor. Zaten e, iklim değişikliğinden ötürü deniz seviyesindeki artış ilk olarak e, bu ülkelere darbe vurmaya başlamıştı. E, gıda kriziyle de alakalı olan bu durum gene bu adalarda da ortaya çıkabilecek bir durum olduğundan bahsediliyor ve uyarılıyor. Düşük, ülkeli, düşük gelirli ülkelerin özellikle ve yüksek tabi seviyede de beslenme, e, yetersizliği çeken ülkelerde bir de nüfus da hızlı büyüme olunca Pakistan gibi yüksek risk altında e, sayılıyor. Küçük ada devletleri içinde aynı şekilde çünkü mercan kayalıklarındaki o büyük zengin deniz çeşitliliği, canlı çeşitliliğinin yarattığı kaynaklardan yoksun kalacaklar. Yani pek çok böyle kaya balıkları, midyeler, kabuklu hayvanlar ve diğer kabuklular 1 milyar kişiden bahsediyoruz. Dünya nüfusunda 7'de 1'ini yaklaşık olarak oluşturuluyor. %40'ını kaybedeceklermiş. Yüzyılın evet. ortasına kadar. Evet. Bir kolaps, çöküş başlıyor. Aynı şekilde bir başka haber daha var. Washington Post'a bunu Guardian'dan almıştık. Oşeana'nın hazırladığı şey. Bir de e, araştırma daha var. Bu da Başka bir yerden geliyor araştırma da Washington Post'tan Juliet Alperin yazmış. O da Kuzey Pasifik'teki en büyük yırtıcı büyük balıkların ve deniz hayvanlarının Kuzey Pasifik'teki yüzde 35'ini, bir yaşadıkları yerin kaybedecekleri yüzyılın sonuna kadar iklim değişikliği sonunda. Bu da Nature Climate Change'de yayınlanmış bir şey ve bu çok büyük bir başka kaybada yol açacak deniyor. Ee, evet Nature Climate dergisinde yayınlanan bu ö, çalışmaya göre mavi balina ve karette karettelerin aralarında bulunduğu e, bu, ö, bu canlıların yıllar geçtikçe besin bulmakta daha fazla zorlandığı bu sebepler ötürü daha fazla mesafe kat etmek zorunda kaldığı da belirtiliyor. Evet, iklim değişikliğinin başka ipuçlarına da ipuçlarına değil düpedüz apaçık görüntülerini her yerde rastlamak mümkün. Çok hızlı geçelim. Hindistan'da milyonlarca insan yerinden yurdundan olmuş. Bir milyondan fazla insan e, ve 18 ölü var galiba. Evet, 18 ölü. E, Hindistan'da 33 ölü. Ha, 33 olarak 33 Yani şu şey kudumu. Evet. evet Bir ben... milyondan fazla insan da evlerini terk etmek zorunda kalmış. Bu. E, ağırlaştırılmış bir şekilde yan muson yağmurlarından ötürü. Evet. Bunun da işte dün de sözünü ettiğimiz e, devrilme noktaları a, aşılan eşiklerle yakından ilgisi var. E, özellikle e, Schellhuber adlı önde gelen iklim bilimcilerinden birisi Almanya'da da danışmanlık yapıyordu Merkel'e. Onun e, editörlüğünde hazırlanan e, bir raporda çok net olarak söyleniyordu. Bu 12 aşkın sayıdaki e, şey noktası, devrilme noktası onların arasında bir tanesi de bu muson mevsimlerinin değişmesiydi. Çok tehlikeli sonuçlar verebiliyor. Aynı şekilde Nijerya'da da gene 1 milyon insan. Evet bu sefer Kogi bölgesinde aşırı yağışlar 8 kişi öldürmüş. Gene 1 milyondan fazla insan yerinden olmuş. Böyle milyonların iklimden ötürü göçüne şahit olduğumuz bir dönemi ve bu çoğu artık normal normale evet. yani günümüz normali bunlardan ibaret oldu. Bunu defalarca söylemek bir şey veriyorum bilmiyorum. Ama Britanya'da da 70 mil saatte giden yani 110 kilometre hızla saatte giden rüzgarlar, fırtınalar ve seller de bayağı her tarafı e, fena halde vurmuş durumda. Evet, Türkiye'den ise Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle ev ve iş yerleri su altında kalmış, de dereler taşmış, heyelanlar meydana gelmiş durumda. Birçok köyün yolu ulaşımı kapanmış. Dün ortaya çıkan, e, önceki gün ortaya, çık ortaya çıkan yağışlar kısa sürede sele dönüşmüş durumdaymış ve birçok e, ilçede ve köylerinde e, su basmasına ve e, bu sebepten ötürü ortaya çıkan durumlara dair. Haberler gelmekte. Evet, büt, e, bunun bütün bu e, vahim duruma ilişkin, haberlere ilişkin bir de iyi haberimiz var. Belki onun sonradan sesini de 8.30'dan sonra duymak, e, duyma fırsatımız olacaktır. E, geçen hafta sonu Belçika'da iklim değişikliği hakkında aktivistler yöneticilere ve bütün dünyaya seslerini duyurmak için iklim için şarkı söyle Sing for the Climate konserinde buluşmuşlar. Bayağı büyük sayı 60 bini civarında olduğu söyleniyor. Yeşil gazetenin haberi bu. Ve Türkiye'de de Doğa için çal kliplerine benzer şekilde hazırlanan iklim için şarkı söyle müzik klipiyle de Duyurusu haftalar önceden yapılan etkinliğe organizasyonları düzenleyenlerin açıklamasına göre 60 bin civarında aktivist katılmış. Ve konserde de hep birlikte bu organizasyon için bestelenen ve herkesçe bilinen İtalyan ezgisi Bella Ciao. Onun melodisi üzerine yazılan Do It Now. Şimdi harekete geç hemen parçası seslendirilmiş bunun da Doha'da yapılacak bu sene Kasım ayı, Kasım ayında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde siyasi karar alıcılara bir mesaj vermek olduğunu söylüyorlar pek öyle siyasi bir karar alacak gibi görünmüyor siyasi karar alıcılar en büyük eksiklik bu gibi görünüyor ama ne yapalım bunu da birazdan dinleme fırsatımız olabilir belki hatta şimdi aslında dinleyebiliriz. Ondan sonra çıkabiliriz şeye. Evet. Do parçasına bir kulak verelim. Açık evet Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.40'a yaklaşıyor tekrar beraberiz. Son kalan yani sayısız haber var ama e, çevreyle ilgili iki e, önemli haber daha var. Onları da ekleyip bitirelim. Biraz önce İklim için Şarkı Söyle adlı konserin ses kaydını da kısmen dinletmek fırsatı bulduk. Ee, Kuzey Kore'den bir haber de Kim Jong Un'un un yeni lider ee, Kuzey Kore'nin ardarda yaşadığı şeyden sonra e, büyük bir beslenme krizi içinde sürekli olarak Kuzey Kore zaten e, bulunuyor. Ama bu sene içerisinde önce büyük bir kuraklık, ardından da yüzlerce kişinin öldüğü bir sel vakasından bahsedilmekteydi. Evet, şimdi yeni lider kim? Jongun hanedanın üçüncü evladı Kim Jongun e, kolektif çiftlikleri e, reforme etmeye çalışacakmış ve bir şekilde beslemeye çalışacak diye e, daha fazla ürünlerini satışta tut satışa çıkarabilecek ya da değiş tokuş edebileceklermiş. Bazı kaynaklar bunu bildiriyor, bildiriyorlar böylece Kuzey Kore'de de e, hayat standartlarını yükseltmek ve e, ekonomi politikalarında bir değişiklik yapmak mümkün olabilecekmiş. Biraz geç gibi görünüyor bir haber ama neden acaba diye de, de, de soruyor insan. Hem bu iklim olayları var hem de Çin'in belki de yaklaşmakta olan e, bu iklim kriziyle, gıda kriziyle alakalı çözümleri doğrultusunda uzunca bir zamandır Kuzey Kore'ye yaptığı e, yardımı da kesmesi olarak görülebilir. Ki zaten Çin'de Bugün okyanuslardan bahsettik. Biraz daha devam edelim. Ee, kuzey e, Doğu Çin Denizi olarak geçen bölgedeki adalar yüzünden hem Japonya ile hem de Tayvan'la arasında büyük bir gerginlik vardı. En son bu gerginlikte insansız hava araçlarıyla bölgede devriye turu atmasına göre kadar varmış. Bu gerginliklerden en büyük yani bu bölgeleri sahiplenmedeki en büyük e, sahiplenme isteğindeki en büyük nedenlerden biri de bu bölgedeki zengin e, besin alanlarının olduğu gerekçesi Yani oldukça fazla balığın ve deniz ürününün olduğu bir bölgeden bahsediyoruz Ve e, balıkçılar belki de sırf bu yüzden e, Bu adalara devletin gidemediği adalara kendileri giderek bir e, propagandaya da alet olmaktalardı Geçtiğimiz günlerde de bunun haberini vermiştik Burada da gerilim tırmanmakta Kuzey Çin'de Doğu Çin Denizi'nde Evet ve insansız hava araçlarıyla e, keşif operasyonlarına başladığı haberi de geldi. Türkiye'nin de günlerdir, aylardır, haftalardır belki nedir bilmiyorum beklediği Cobra helikopterleri de gelmiş. İnsansız hava, insansız hava araçlarının yanı sıra Cobra e, silahları girdiysek benim de bir haberim var bu konuyla alakalı. Silahlardan hiç çıkamıyoruz ama 1990'lı yıllardan beri Amerika'dan talep edilen 3 süper kobra saldırı helikopteri belki gün Türkiye'ye gelmiş müjde. 20 sene sonra. PKK ile mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güç kazandıracak deniyor bu haber. Evet. Bir başka umut bağlanan araçlardan bir tanesi de Kirpi'ydi. Hatırlarsanız Kirpi galiba. Bu Kirpi'yi de üreten firmanın ekonomik durumunun pek iyi olmaması üzerine üretimi durdurulmuş aa, durumda. Aa. Evet. Ya, sabah sabah iyi haberleri gene sana verme görevini vermiştim ama. Kusura bakmayın. Yani durum bu. Siz silahlardan bahsediğinizde tutamadım kendimi. Bu haberi de vermek zorunda hissettim. E, ne olacak bu kirpin hali? Ee, alternatifleri bulunur. Nasıl insansız hava araçlarında her onları alternatif olarak hürkuş anka gibi modeller bulunduysa. Kirpi'nin de daha ucuz versiyonları, farklı üreticilerin yaptığı versiyonları da bulunabilir galiba. O kadar zor bir durum değil. Evet. Mert'in gelmesini bekleyeceğiz. Evet. Bu çalışmalar e, kapsamı içinde. Peki, e, çevre meselesini bu şekilde kapatmış oluyoruz. Sana. Son bir haberim var. onla kapatalım istiyorsanız. Denizden başladık. Denizdeki kirlilik, e, durumdan başladık. Denizdeki kirlilik durumuyla bitirelim. Bu seferki haber Türkiye'den. İzmit'te intihar etmek için denize atlayan 30 yaşındaki Lea atladığı yerin tamamen çamur ve balçık olması nedeniyle kurtulmuş. Bu haberi de Taraf Gazetesi'nde deniz kirliliği bu kez hayat kurtardı başlığıyla görüyoruz. Ya aslında Bahşedeki kötünün için iyi bir haber. Doğrusu yani. Ama İzmit'teki denizin durumunun da ne şekilde olduğunu gösterebilmek için de böyle bir habere de galiba ihtiyaç vardı. Ee, yani insan Ayrıca, atladığı bu, zaman bu balçık tarz... ve... Bu tarz böyle ters söz sanatlarıyla da bu işi kurtarmak kolay olmayabilir. Yani denizdeki kirliliğin hayat kurtardı filan yok aslında. Yani böyle bir şey yorum doğru olmaz bu başlığın yorumu. Evet, Sadece ama... hafif temek olur işin ciddi e, işin, i̇şin ciddisini ger olur. Yani. Gerçeklik boyutuna baktığımız zaman da insan atladığı zaman batmayacak şekilde çamur ve balçıkla kapalı e, üzeri kaplanmış olan bir e, denizden bahsediyoruz. İzmit'te bu da e, çevre haberlerini isterseniz son olsun. Evet. Buna karşı geliştirilecek bir uzayan, şaklayan job gibi bir denize atlayınca kurtaracak insanı bir lastik kurtarma aracında getirtilemez mi? Yani bilim kurgu filmi derine kayarız buradan sonra galiba o yüzden zaten iç, içinden çıktığımızı düşünmüyordum ama neyse peki İran Google'a olan bütün erişimini durdurmuş sadece İran'da değil Rusya'da vardı Rusya'da YouTube olan e, erişimini durdurmuş gerekçe olarak da e, ülkelerdeki e, infale sebebiyet veren bu Müslümanların Masumiyeti adlı filmi tanıtım filmini koyması olarak göstermiş. Rusya'da, Katolik Rusya'da bu gerekçeyle YouTube'u yasaklamış. İran'da dediğiniz üzere Google ve Google'un ürünleri olan mail servisleri, arama motoru ve diğer servislerine de erişimi engellemiş. İran'ın zaten yakın zamana kadar yaklaşmakta olan bir kendine özgü internet. Sadece İran'a ulusal internet gibi çalışmaları vardı. E, şu anda e, konuşulan şey de acaba bunun bir başlangıcı için zemin mi hazırlandığı gerekçesiydi. Çin de zaman zaman bu, bu hareketleri başlıyordu yapabiliyordu. Şimdi ise e, İran'ın bu tip e, hareketleri tekrardan başladığından söz edilmekte. Ki bizde de durdurulmuş olduğunu e, görülmüştü e, YouTube'un e, Google'ın blog sitesinin ee, aslında inanımdan gelen haberde pek fazla şaşırtıcı olmaması lazım Türkiye için İslamcı yani bazı İslam ülkelerinde de Youtube'un ve benzeri sitelerin yasaklandığı haberleri de geliyor yani, yani internet dünyasında yeni bir farklılık ve farklı açılım olacak ve yeni bir internete doğru mu diye senin sorduğun bir soru vardı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Yandex'i cezalandırın dediği gibi bir haber vardı sende. Nedir bu? Bir suç duyurusunda bulunma gibi bir durum var. Genelkurmay Başkanlığı Yandex'in web sitesinde askeri birliklere ait panoramik görüntüler yayınladığı için suç duyurusunda bulundu. Bahsi geçen bu suç duyurusuna neden olan olay da şu... Ee, sokak sokak e, hangi sokaktan ilerlediğinizi kara kara görebileceğiniz bir harita sisteminden bahsediliyor İstanbul içerisinde dolaşabileceğiniz bunu da Yandex adlı zannedersem Rus, e, Rusya merkezinde bir internet sitesinin yapmış olduğu söyleniyordu. Genelkurmay Başkanlığı da bizim e, askeri birliklerimize ait bölgelerde panoramik görüntüler alıyorsunuz bu casusluktur açıklamasıyla beraber bu casusluktur açıklamasını ben ekledim. Açıklaması ile beraber bir suç duyurusunda bulunması durumu var. Aslında çok yararlı bir sistem. Özellikle gitmek isteyeceğiniz yeri ya da birisinin size gelmesini için talep ettiği adresi fotoğraf üzerinden gösterebileceğiniz gayet elverişli ve verimli yani bir Rus bir, arama sitesi, galiba. bir servis. Evet. evet. Google'un da bunun için bir servisi var. Fakat Yandex'te Türkiye'de, İstanbul için olan bir servisi de. Bakalım Genelkurmay Başkanlığı'nın suç duyurusu geçerli olursa bu servisten de mahrum kalabileceğimiz gibi bir durum ortaya çıkıyor evet bundan bahsetmişken belki de haberin bir uzantısı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Milliyet Gazetesi'nden bu haber terörle mücadelede yeni stratejisinin açıklanması var PKK'ya karşı alan hakimiyetini tamamen sağlamak amacıyla bölge bölge büyük bir temizlik harekatına başlayacağı haberi var ...sabit noktada bekleme bitiyormuş... ...mutlak hakimiyet ve tam saha pres başlıyormuş... ...biraz futbol terminolojisiyle... ...bizim daha kolay anlayabileceğimiz... şekilde getirilmiş... ...dönüştürülmüş olduğunu anlıyorum ben bundan... ...tam saha pres... ...ağırlıklı olarak... ...futbolda ama... ...mesela... ...basketbolda da kullanılan... ...bir şeydir... Tamza Presk. Genellikle kış aylarında zaten bu şekilde işlemiyor mu bu işler? Yani kış aylarında çatışmalar Hiç duruyor. Hiç anlamıyorum ama terörle mücadelede yeni strateji diye medyanın kışa giriş haberlerinden bir tanesi. Aşağı yukarı son 17 senedir burada yayın yapıyoruz ve 17 seneden beri her zaman bu mevsimde aşağı yukarı bu tarz bir haberin yer aldığını şaşmaz bir şekilde gördük. Bu da onlardan biri diye niteliyoruz. Bazı açılardan hiçbir şey değişmiyor. Evren ve Şahin Kaya da darbe komisyonuna konuşmayacaklarmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin darbeleri araştırma komisyonunun bu talep ettiği Evren ve Şahin Kaya gitmeyeceklerini avukatları aracılığıyla yazılı olarak iletmişler. Zaten yargılanıyoruz demişler. Evet bu arada Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da sınır ötesi harekat için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tekrar tezkere e, pardon yetki istendiğini açıklamış tezkere de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildiğini de belirtmiş Kuzey Irak, e, giriş çıkışlarla alakalı olabilecek olan operasyonlara sebebiyet verebilecek olan tezkere e, öncelikli olarak görüşülmeye e, görüşmeye alınacağından da bahsedilmekte. Evet günün önemli haberlerinden biri aslında dün de takip etmeliydik, tam yapamadık. Müge Tuzcuoğlu'nun duruşması diyeti var. Müge Tuzcuoğlu'nun da aralarında bulunduğu 27 kişinin davası başladı. Evrensel Gazetesi'nden bir haber bu. 19 tutuklu 27 sanığın yargılandığı KCK davasının ilk duruşması bugün Diyarbakır, dün. Diyarbakır'da görülmeye başlandı. Sanıkların tamamının katıldığı duruşmanın 90 kişilik küçük bir salonda görülmesi nedeniyle birçok sanık ailesi dışarıda e, kaldı. Evet. E, duruşmada söz alan avukatlar da davanın siyasi bir dava olduğunu belirterek siyasi davaların anayasa mahkemesinde görülmesi gerektiği talebinde bulunmuşlar. Mahkemede, mahkeme heyeti de bu talebi reddetmiş. Evet, antropolog Müge Tuzcuoğlu'nun Ben Bir Taşım adlı kitabında hayat hikayelerine yer verdiği ve kamuoyunda taş atan çocuklar olarak bilinen çocuklar da terörle mücadele kanunu mağduru hepsi adliyeye gelerek duruşmaya katılmışlar. 700 sayfalık iddianameninde okunmasına başlanmış. Bu konuda Hrant Dink ödülünü bu sene kazanan İsmail Beşikçi'nin önemli bir yani ödül töreni kabul konuşmasından Müge Tuzcuoğlu ve ifade özgürlüğü konusundaki sözlerini bir hatırlamakta yarar olabilir. Ee, ama o hatırlamaya geçmeden önce belki de bizim de bahsedebilmemiz mümkün olabilir ee, ufak bir kısmı... İsmail Beşikçi şunu demişti Türkiye'de çok yoğun baskılar konusudur toplumsal bilimlere karşı 1940'ları düşündüğümüz zaman Behice Boran, Niyazi Berkes öyle baskılarla zulümlerle karşılaşmıştı üniversitelerde 1970'lerde de Oya Baydar ve arkadaşları benzer operasyonlarla karşılaştılar bugün de işte Pınar Selek gibi, Müge Tuzcuoğlu gibi genç araştırmacılar, genç toplum bilimciler benzer baskılarla karşılaşıyor. Müge 2012 Mart'ından beri Diyarbakır cezaevinde tutuklu. Müge ne yaptı? Şunu yaptı. Köyleri yakılan, yıkılan aileler var ya, Müge onların çocuklarıyla ilgilendi e, diyordu. İsmail Beşikçi. Tabii, toplumsal bilimler bakımdan çok önemli. E, toplumsal bilimler dediğimiz zaman işte Türkiye'de çok yoğun baskılar söz konusudur. Toplumsal bilimlerle karşı. işte 1940'da düşündüğümüz zaman B.C. Boran Niyazi bir değil mi? Öyle baskılarla, zulümlerle karşılaşmıştı üniversitelerde. 1970'lerde Oyabaylar, arkadaşları benzer operasyonlarla karşılaştılar. Bugün de Pınar Selekti Müge Tuzcuoğlu gibi genç araştırmacılar genç toplum bilinciler benzer baskılarla karşılaşıyor. Müge arkadaşlar Mart 2012'den beri Diyarbakır cezaevinde tutuldu. Müge ne yaptı? Müge şunu yaptı. Sen köyleri yakılan yıkılan Aileler var ya, ülke onların çocuklarıyla ilgilendi. İşte Tesarükler neyi var, göçler var, onlarla ilgilendi. Tabu, bu, bunlarla ilgilenmek ne anlama geliyor? İşte aile çul cinayetler nasıl gerçekleşiyor, köyler nasıl yapıldı, bu, aileler nasıl mahkum oldu, diyelim köyde toprak da var, su da var, ama siz onlardan yararlanamıyorsunuz şehirlerin faroşlarında mağdur bir yaşam sürdürüyoruz. Herkese suyunuz da var, toprağınız da var, ağacınız da var, bahçenin her şeyiniz var, tavuklarınız da var, öyle değil. Ama işte oralarla ilgilenemiyoruz, oralarla gidemiyoruz. Diyelim Bursa, diyelim İstanbul. Buralarda mağdur bir yaşam sürdürüyorsunuz. İşte bu Düngeçuz yolu gibi araştırmacılar arkadaşlar. Bu çocuk bu köyleri yapılan yıkılan aileleri, çocuklarıyla ile ilgilendi. İşte sarmaşık terliğinde çalıştı, göçlerde çalıştı. İşte bütün bunlar devletin, hükümetin hiç istemediği konular. Çünkü ifade özgürlüğü bunun için kısıtlanıyor yani gerçeklerin araştırılmasına engel olmak, gerçeklerin araştırılmasına, onların nasıl gerçekleştiği, bu operasyonların nasıl gerçekleştiği, yani bunların araştırılmasına engel olmak için, bu konuda bir bilincin oluşmasına engel olmak için ifade özgürlüğü kısıtlanıyor. Evet İsmail Beşikçi oğlum. Beşikçi'nin e, bu e, Ranting ödülünü kabul e, töreni sırasında e, konuşmasının bir önemli bölümü de Türkiye'de toplumsal bilimlere karşı girişilen yoğun baskıların ta 1940'lardan bu yana devam eden yani 70 yıldır devam eden ve kesintisizlik gösteren bir Durumunun son örnekleri de Müge Tuzcuoğlu gibi araştırmacıların Sarmaşık Derneği'nde Göç Derde çalışan araştırmacıların e, gerçeklerin araştırmasına engel olmak, onların nasıl gerçekleştiğinin bu operasyonların oradaki, güneydoğudaki operasyonların nasıl gerçekleştiğinin araştırılmasına engel olmak için bu, bu konuda bir bilincin oluşmasına engel olmak için ifade özgürlüğünü kısıtlandığını söylediği konuşmasından bir bölüm dinlettik size. Evet, bu birazdan saat 9'dan sonra e, Ahmet İnsel'le Balyoz davasının çeşitli yönlerini konuşacağız ama şimdi e, her hafta salı ve perşembeleri olduğu gibi ÇEHAV'ın yani e, çevre ve ekoloji avukatlarının ekoloji hareketi gündeminin programına giriyoruz. Şimdi Feyzi Özlerle Akkuyu'daki nükleer güç santrali süreci ne alemde onu konuşacağız. Ekoloji Hareketleri Gündemi Çevre ve ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Feyzi Bey aydın iyi programlar Günaydın. teşekkürler bugün e, Akkuyu'da e, neler olup bitiyor Nük nükleer güç santrali sürecindeki son durum nedir biraz o konuda konuşmak istiyoruz e, bizi aydınlatır mısınız tabii e, Akkuyu'da olanlar bitti aslında e, Akkuyu'da e, nükleer güç santrali ile ilgili bildiğiniz üzere bir uluslararası anlaşma imzalamıştır Rusya'yla. evet anlaşma sonrasında e, çevre etki değerlendirme süreci ve daha öncesinde bir plan değişikliği yapıldı. Biz bağlı avukatlar, e, meslek avukatları, TMMOB e, çeşitli dernekler, sivil toplum kuruluşları buna dava açmıştık. E, geçtiğimiz mayıs ayında bunun yürütmesi durduruldu. Basında da yansıdı bu konudaki haberler. E, fakat biz e, çevre etki değerlendirme süreci devam ederken Yine geçtiğimiz aylarda Mart ayında bölgede Akkuy'da toplantıya katıldıktan sonra santral alanına girmek istedik. İlginç bir gelişmeyle karşı karşıya kaldık. Bizden izin almanız yeterli değil Ruslardan da izin almanız gerekiyor dediler. Yani uluslararası siyasetin ve uluslararası hukukun bir parçası olarak Akkuy'u değerlendirmek lazım. Türkiye'de iç hukuk açısından tek çok kez karşı karşıya kaldığınız üzere... Bu mahkeme kararının da uygulanıp uygulanmayacağı me meçhul varsayılabilir. E bu dava sonuçlanacak. Muhtemelen de 100 binlik plan iptal edilecek. Çünkü planlama bölgeleri farklı olan 2 ile aynı anda planladılar. E Akku nükleer santralin e proje bedeli biliyorsunuz 5 milyar dolar. Fakat e hesaplananlar ve risk maliyetleriyle analizleriyle değerlendirildiğinde projenin maliyetinin 25 milyar dolar olduğu bahsediliyor. Fakat e, uluslararası şir şirketlere e, bu işin Rusya'ya verilebilmesini yani koşulundan birisi de proje maliyetlerinin düşük tutulması. De, aradaki 20 milyar dolar fark, yani sosyal ve çevresel riskler Türkiye tarafından üstlenilmiş durumda ve bu konuda da herhangi bir e, yatırım, girişim, e, denetim, bir çevre etkilerlendirme raporuna işin açıkçası göremiyoruz. de benzer bir gelişme muhtemelen olacak. Ee, tabii Mersin'de nükleer güç santrali projesi devam ederken aynı zamanda e, buna yönelik bu enerjinin nakli ve benzeri faaliyetler içinde Mersin Limanı'nın genişletilmesi çalışmaları devam ediyor. Çünkü bölgeyi çok yakından ilgilendirilen bir proje ve bunun sonuçları e, Mersin açısından ve bölge açısından aslında Türkiye'de nükleer güç santrali sorununun çözümü, Kürt sorununun çözümüyle çok eş birimle gidecektir. Meseleye benziyor. Yani. Çayçilik Özgürlük Mahallelerinde kentsel dönüşüm projeleri hızlandırıldı. Ekim ayında giderek daha hızlandırılacağı benziyor bu iş. Çünkü e, limanın kapasitesinin artırılması lazım. Ve bölgede belirli düzeyde bir e, yıkım süreciyle karşı karşıya kalacağız. Yani yargılama süreci bizim açımızdan bitti. Bundan sonra çevre etki değerlendirme süreci başlayacak ama e, olağan akışına gittiğinde de bu e, plan hükümleri doğrultusunda, e, bu planın e, iptal hükümleri doğrultusunda çet sürecinin hemen durdurulması lazımdı. Fakat e, ne biz alana girebiliyoruz ne süreci durdurulmuş durumda. E, içeride inşaat devam ediyor. Bölgeye gidip geldiğimiz gözlemlerden ve bölgedeki çalışmadaki arkadaşlardan öğrendiğimiz kadarıyla durum şimdilik bu. Yani evet, büyük bir hukuksuzluk süreci varmış gibi gözüküyor. Bütün bu anlattıklarınızdan ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biri hem egemenlik hakkının bile tartışmalı olduğu bir durum yani Rus şirketinden izin almak gibi bir şey gerekçeyi de kolay kolay her yerde duyamazsınız herhalde. Hem de bütün bunun hukuki kararlara rağmen de devam ediyor olması inşaatın bayağı ciddi bir hukuksuzluğu gösteriyor herhalde. Yani anlaşmanın uluslararası hukuk açısından da aykırılıklar taşıdığını baskınların dış politika kitabının yeni baskısına yazmıştık. Yani bu da başka bir muama uluslararası anlaşmayla iç hukuk denetimine tabi sunulmak için e, böyle bir süreci başlattılar ama yani e, biraz önce vurguladığım gibi Türkiye'de nükleer santral meselesi herhangi bir enerji yatırım projesi ya da enerjinin çeşitlendirmesi projesi önceliğiyle yapılmadığı çok ortada. Uluslararası güç dengelerinde Rusya, Çin, e, orta vadeli ilişkileri güvence altına alabilecek bir siyasa birincisi. ikincisi bölgedeki savaş konseptinin bir uzantısı olarak bu süreç işletiliyor. O nedenle Türkiye'de savaş karşıtı mücadele ne kadar yükselirse, ne kadar güçlenirse nükleer santral karşısında mücadelede o kadar yol alabilir. Evet. Bu sorunu çözümü, Türkiye'nin nükleer santral çözümü, çözme, Kürt sorunu çözümüyle Teşkilimle ilerleyeceğe benziyor. Şu andaki hukuki durum nükleer santral ile ilgili durum bu. Çok teşekkür ederiz. Bunu tabii daha çok konuşmaya devam edeceğiz ama bugünlük burada bırakabiliriz Fevzi Bey. Ederim. Çok teşekkürler. Ekoloji Hareketleri Gündemi Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete Ahmet İnsel ile Ufuk Turu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 Hatta toplumda da belli bir bölüm zaten mevcut olan bölünmenin büsbütün keskinleşebileceğini gösteren belirtiler var. İstersen bunlar üzerinde biraz konuşalım. Hemen söylediğini küçük düzeltme yapayım. Toplumda bu konuda ciddi bir var olan bölünmenin devamı olan daha keskinleşen bir bölünme var ama...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 ee, duran e, beklediğimden çok daha fazla bir e, çevre ve ses de var. Çok doğru evet. Ben de bunu düzeltmeliyim doğrusu evet. Ee, yani bu bu <gülüyor> o bölünmenin ötesinde bir üçüncü e, e, şey tavır ve e, eskisine nazaran daha güçlü bir tavır bu. Hı -hı. Daha farklı çevrelerden e, gelen bir tavır. Yani sadece bir kesin klasik e, çok dar. E, bir e, demokrasiyi e, odaklı e, sadece düşünen bir kesim ötesinde e, bir, bu, bu, bu benim için biraz umut verici çünkü e, bu değerler yani bu e, iki kesimin o mutlak taraftar tavrının ötesinde daha e, e, aklıyla, olgularıyla ve ilkeleriyle düşünen bir e, çevre sesini yükseltebilir ve genişletebilirse etkisi genişlerse toplum içindeki yankısı toplum içinden gelen bu bu sesin toplum içindeki etkileri ve toplumdan gelişi artarsa halkın içinde etkisi artarsa bu çok olumlu olur balyoz davasında bütün olumsuzlukların yanında bu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 Darbe 81 yılındaydı değil mi? Darbeyi yapan, peşebbüste bulunan en azından. Albay oradaki... Alba Tehero muydu neydi? Tehero evet. Bu balyoz davasında bir hukuk açısından sorunlar var. Onları ayrıca...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 ikincisi tanığın, sanığın savunması yeteri koşullarda alınmış mıdır? Alınmam. Mesela sıkı mahkemeleri zamanında bu sanığın savunmasının eksik olması nedeniyle eksik bırakılması nedeniyle yetersiz kalması nedeniyle zamanında sıkı mahkemelerinde verilen cezaların bozulduğunu hatırlıyorum. Sadece sanığın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 nedenden dinlenmesi lazım? Birincisi böyle bir şey oldu ve siz engellediniz mi? Bir. Değil mi? Evet. Birinci soru bu. <gülüyor> evet. İkincisi bu bir disiplinsizlikse eğer, hani darbeyi yapmadın, bir şey yok. ama bu disiplinsizlik. Emirlere itaat etmemek değil mi? Evet. Aynı zamanda. Evet, aynen öyle. Ha? Yani... O zaman niye soruşturma açmadınız diye sormak Evet. Gereken. Tabii, yüzlerce askeri diyor çünkü insanları e... Can, e, sırf provada bulundukları için mahkum edeceksiniz ama provaya itiraz eden darbenin sahnelenmesini engelleyen kişi olarak kaybede geçen... Herhangi bir kişi değil. Aşağıdan bir ast değil. O kişinin yani e, su, e, iddianın, suç iddiasının merkezinde olan kişinin üstü olan kişi üstelik. De. Yani o kişiyi sorgulamak, e, soruşturmak yetkisine haiz kişi. Yani bu bize sadece bu bu e,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 Hmm, e, belgedeki bazı bilgilerin 2003 sonrasına denk düştüğü bilgisi e, Burada da bu davanın e, bu belgelerin doğruluğunun e, savunan kişilerin verdiği bir e, yanıt var Doğru yanlış bilmiyorum e, Efendim bu belgeler daha sonra güncellenmişti 2009'daki güncellenmiş halleriyle e, Şeyin e, taraftaki gazetecinin e, e, bavuluna girdi. E, unuttum şimdi. Şeyi. Mehmet Baransu. Mehmet Baransu'nun bavuluna girdi. E, peki bu doğruysa eğer o zaman çok daha vayın başka bir iddiayı e, ikinci plana atamayız. Bu belgeler 2009'a kadar güncellendiyse 2009'a kadar geçerliğini korumuş darbe belgeleriydi.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 hangi komutanlarsa e, onlar da sorumludur. Çok önemli bir nokta bu. Gerçekten önemli. Ayrıca yani, da e, tabii şeyi de belki söylemek gerekiyor. Esas ve usul meseleleri. Usul de esas kadar önemli. Bunda hiçbir hiç şüphesini. kadar. İkisi aynı önemli. Aynı yani önemli. usul ve esas biri birinin önüne geçemez. Yani Sadece usul doğru, esas yanlış da diyemeyiz. Sadece evet. mahkeme bir usuldür diyemeyiz. Çünkü esas ne demektir? Usulün ötesinde esas... E, şeyin e, yapılan eylemin suç olması gerekir evet, yasalarda suç, yazılı o. bir suç oluşturması gerekir esas budur yani yasada öngörülmeyen bir suç yoktur mahkeme yasada öngörülmeyen bir suçu e, ihtiyaç edemez hele Türkiye e, ve kıta Avrupa'sı e, şeyinde e, hukuk kurallarında bu daha da katıdır mahkeme suç ihtiyaç edemez esas esas, bunu, esas budur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 Olarak daha doğru ifadelerle tanımlamak lazım. Ee, bu balyoz planı e, ve onun e, türevleri konumunda olan e, e, Suga ve Horaj e, planları... Sakal da var bir de. E, evet. E, bunlar kanaatince... Ve, e, 1980 darbesinin hazırlanmasına hazırlandık planı olan bayrak planını da çok yakından bildiğim için. Bunlar şöyle planlar. Darbeyi yapma planı değiller. Ankara'ya gideceğiz ve Cumhurbaşkanı'nı, Başbakan'ı tutuklayacağız gibi planlar değiller. Bunlar böyle bir ortam olduğunda...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 Altın, emri altındaki olanların da kendisine itaat evet. etmek yükümlülüğünde e, olduğu bir e, yapının komutanı aynı zamanda. Şimdi bütün bu, evet. bunlardan... Bir de evet. el ilave eden bir, bir küçük parantez açayım. Tabii. Yani sadece e, bu genel durumda bir şablona göre e, el koyma durumu değil. Aynı zamanda da bunu, bunu hazırlayacak ortamı da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 ee, gibi bir e, durum değerlendirmesi mi var yoksa Partik Camii'ne bomba koyalım ve halk ayaklasım mı var? Orada gri bir alan var. Onu e, en azından ben bilmiyorum. Evet, bakmak lazım ama yani, oraya yerleştirilecek insanların isimlerine kadar da olduğuna dair bilgiler var. Öyle bilgiler var, evet. Yani. Öyle bilgiler var. Onlar zaten o e, seminer planından yanılmıyorsam seminer planından bağımsız.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 Bilmiyordur da çoğu. Hakik. Evet böyle bir problem var tabi yani Avni Özgüral'de Radikal'de buna değiniyor zaten. Bu çok <gülüyor> önemli çünkü zaten işin e, m, e, böyle bir mantık sınırlarını zorlayan bir noktaya gelmesi de karşılaştırma yaptığımızda koskoca Yunanistan'da darbeyi yapmış ağır insanlık suçları işlemiş Cengiz Çandar'ın iki defadır anlatmaya çalıştığı olgu e, yazılarında.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 25 kişi koskoca Yunanistan'da e, 7 yıl yönetmiş olan, e, darbeyi yapmış olan 25 kişi yargılandı. Arjantin'de benzer biçimde ve bunlar insanlığa karşı suçtan yargılandılar. Ve Nürnberg mahkemesinde yargılanan 6 milyondan fazla Yahudi öldü. Hepsini bunların naziler öldürmedi. Romenler, Macarlar e, da el birliğiyle katıldılar buna ama...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 Evet, bu da epey e, herhalde üzerinde konuşacağız. Maalesef süreyi de bitirdi evet, ama güzel. daha bu çok uh, konuşulacak bir şey tabi. Evet. Peki burada noktalayalım. Görüşmek i̇yi Çok iyi teşekkürler. Ben. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet Ahmet İnsel'le ufuk turundan sonra şimdi bir ara vereceğiz. haranın arkasından da bir konuğumuz olacak. Şenay Özden'le konuşacağız. Koç Üniversitesi öğretim üyesi ve özellikle kendisinin deneyimlerinden de çok yakından gözlemlerinden bildiği Suriye kamplarının meselesini neler oluyor Antakya'da ve oralarda onları konuşacağız. Açık Gazete Açık gazete. Açık gazete. Evet Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve saat 9.38 biraz önce sünnettiğimiz gibi bir konuğumuz var. Özellikle Antakya ve çevresinde Suriye sınırına da bir seyahat gerçekleştirmiş. İzlenimlerini de özellikle de sosyal medya üzerinden yaygınlaştırma fırsatı bulmuş Şenay ne birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koç Üniversitesi öğretim üyesisiniz. Değil mi? Sosyoloji bölümü. Sosyoloji bölümünde, evet. Evet, bize aslında sizi takip, yakın takibi alan Can epeydir izliyor sosyal medya üzerinden ve mutlaka sizinle deneylerinizi paylaşmamızın bu radyoda yararlı olacağını söyledi. Biz de hemen e, harekete geçtik. <gülüyor> e, evet yani izlenimlerin Suriyeli mültecilerin son durumu e, ile başlayalım isterseniz. Tamam. E, ben yaklaşık bir ay Gaziantep, ıslahiye Antakya ve e, Kilis'teydim. 15 Ağustos-15 Eylül arası gibi. E, Bu şimdi yaklaşık e Herkesin bildiği gibi tabii 83 bin kadar Suriyeli e, sığınmacı var, mülteci değil, statüleri mülteci değil, misafir ya da e, misafir statüsündeler. Bir konteyner kentte, kilisteki konteyner kentte ve bunun yanı sıra 11 tane de çadır e, kentte kalıyorlar ve bu çadır kentin 5 tanesi de Hatay'da. Şimdi en önemli sorunlardan birisi mülteciler açısından, hem mülteciler açısından hem Türkiye'de e, Suriyeli sığınmacılar dolayısında gelişen gerginlikler açısından baktığımız zaman bu statünün belirsizliği. Yani misafir statüsü ne demektir? Hem uluslararası hukuk bağlamında hem e, Türkiye hukuku bağlamında bu statünün ne olduğu, e, bu insanlara ne gibi haklar, hukuklar tanındığı konusunda bir belirsizlik var. Ve sanıyorum yaşananların en büyük sebebi de e, bu belirsizlik. evet. Yani Cengiz Aktar da mütevazı defalar programlarımızda söylüyor. Böyle bir o kendisinde uzmanlık alanlarından biri mültecilik uzun yıllar bu konuda çalıştı uluslararası. Böyle bir şey yoktur diyor. Ya yani misafir diye bir statü olamaz zaten. Sanıyorum son zamanlarda şöyle bir açıklama yapıldı. Yani geçici koruma altında. Kişiler veya gruplar şeklinde ama yine bunun ne anlama geldiği hem uluslararası hukuk bağlamında ne anlama geldiği hem Türkiye evet. hukuku bağlamında ne anlama geldiğinin açıklığa kavuşturulması lazım. Şu tür sorunlar oluyor. Ben kilisteki kampa girebildim. Onun dışındaki kamplara giremedim ama bu kamplardan çıkmış olan Suriyelilerle birçok Suriyeli ile görüştüm. Kamplarda şu tür sorunlar var. Mesela eğitim. Bir buçuk senedir burada yaşayan çocuklar var. Oldukça çok sayıda çocuk var ve doğal olarak aileleri eğitimlerine devam etmesini istiyorlar. Kamplarda yaşayan Suriyeli öğretmenler var. Kendileri getirdikleri, kendilerinde bulunan eğitim programları var. Sayılar çıkarmışlar. İşte şu kadar 30 tane öğretmen var. İşte uyduruyorum şimdi 500 tane öğrenci var ve biz kendi kampın içinde derslerimizi yapalım. Böyle bir talepte bulundukları zaman kendilerine yanıt gelmiyor. Dolayısıyla belirsizlik derken bu insanların okullarına açma hakkı var mıdır yok mudur? Bu önemli bir sorun. Bunun, o çocuklar öyle kalıyorlar. O, o çocuklar öyle kalıyorlar. De. Kilisteki kampta okul var. Kilisteki kampa girdim. İlkokul, ortaokul var, anaokulu var. Ama orada da şöyle bir sorun var. Ben bunu yani kendi gözlerimle gördüm. Anaokuluna girdim. Çocuklar hepsi yani Suriyeli 5 yaşındaki çocuklar birazdan İstiklal Marşı söylüyorlardı. Yani bu tür durumlar oluyor. Şimdi bir kampta mesela bir mülteci kampı ya da işte sığınmacı kampında misafir eden ülkenin kendi istiklal marşını bu insanlara öğretmesi gibi bir şey acaba kanun dahilinde midir değil midir? Bunların hiçbirini bilmiyoruz kanun ve mantık ve vicdananı mantık dahili. ve vicdanı geçtim ee, hani kanun dahilinde midir bu değil midir yani bu tür bu açıdan yani bu tür konulara dair ciddi bir şeffaflık gerekiyor öbür taraftan da yani iskla yani Türkçe kendileri de öğrenmek istiyorlar Tabii ki Türkçe öğrenmekte hiçbir sorun yok ee, ama bunun yanı sıra kendi istedikleri, vermek istedikleri eğitimi çocuklarına verememeleri ve böyle bir talepte bulundukları zaman size ne gibi bir cevap almaları e, hangi hukukun içine sığıyor acaba e, bunların e, aydınlatılması gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii ki çok ciddi anlamda bir e, Rant ekonomisi doğmuş vaziyette. Yani savaş rantı denilen bir şey var. Ben buna özellikle ıslahiyede şahit oldum. Kampta kalanlar yani çoluk çocuk kadın erkek artık bir yandan ucuz emek haline dönüşmüş vaziyettiler Islahiye'deki biber tarlalarında çalışıyorlar. Oradaki biber fabrikalarında çalışıyorlar. Ve yani çalışıyorlar aldıkları para işte günlük. Biber toplarken kilo başına 25 kuruş gibi bir paradan bahsediyoruz. Ve bu işleri yapanlar hani Suriye'deyken e, avukat olan, işte öğretmen olan vesaire olan insanlar. E, şimdi bu tür e, durumlarla nasıl baş edin? Bunun tabii yarattığı bir de şöyle bir durum var. Yerli halk tabii tepki duymaya başlıyor. İşimizi elimizden alıyorlar e, gibisinden. kamplarla dair bu tür sorunlar var. Bunun yanı sıra kampın, kampların dışında kalan Suriyeliler var. Yani şehir mültecileri dediğimiz insanlar var. Ee, orada da tipik yani başka her yerde tabii ki rastlayabileceğimiz göçmen karşılığını görüyoruz. İşte bu insanlar geldiler kiralar yükseldi. Bu insanlar geldiler hastanelerde işte bize yer kalmadı. Vesaire gibisinden ee, çok ciddi yani bu tür tepkiler ortaya çıkıyor. Ve ayrımcı, seçkinci, yer yer nefret söylemine varan durumlarla karşı karşıya kalıyor bu insanlar. Bu noktada belki kamplar üzerinden gidersek bu kış aylarının geldiği takdirde bu 11 çadır kentten bahsettiniz. Bu 11 çadır kentin kondisyonları bu kış aylarını geçirebilmek için Uygun mu? Yani şöyle söyleyeyim ben dediğim gibi sadece bir kampa girdim evet. kilisteki kampa girdim konteyner kent orasının koşulları yani zaten bir örnek kamp gibi yapılmış kilisteki evet. kamp ee, herkesin oraya girmesine izin veriliyor muhtemelen bu sebepten dolayı da onun dışındaki kampları kendi gözümle görmedim ama kalan Suriyelilerden duyduğum kadarıyla koşullar iyi de çadır sonuç olarak. Evet. Ama şunu da duydum, e, kışa hazırlık yapıldığı, işte çadırların altına e, insülasyon için ne seriliyorsa artık bilmiyorum. Yani bu tür hazırlıkların yapıldığını duydum. E, ve sanıyorum daha fazla konteyner kent yapılma planları da var. Yani bir kışa hazırlama e, planı var. Bir kış hazırlama planı Hı -hı. var. E, bir de şey sorusu vardı, bunu da oldukça sık e, internet üzerinden yaptığınız paylaşımlarda gözlemleme fırsatı bulabilmiştik. Hatay'daki mülteci kamplarında kalan kamplarda kalanların ve kiralık olarak ev tutanların bir sürülme hı hı. durumu vardı. Bu süreç nasıl ilerledi? Orada nasıl bir düzeltme yapayım. E, kamplarda kalanlar sürünmüyor. E, şehir içinde kalanlar kalan Evet. Tamam. Orada e, şöyle bir durum oldu. E, ben birkaç muhtarla da görüştüm. Muhtarların dediği valilikten kendilerine emir geldiği e, Hatay ili sınırları içinde şehirde yani kamp dışında yaşayan Suriyelilerin pasaportlu ya da pasaportsuz girmiş olan ülkeye Suriyelilerin e, oturdukları yerlerin tespit edilmesi ne dair valilikten bir karar çıktığına ve e, muhtarların işte kapı kapı dolaşıp e, bu Suriyelilerin nerede yaşadıklarını belirlediğini bizzat muhtarlardan bunu duydum. Ayrıca orada yaşayan Suriyelilerden duydum. Evlerine polis geldi ve belirli bir mühlet verildiği ve bu sürenin sonunda e, şehri terk etmeleri gerektiği ve kendilerine dört tane il gösterildiği. Pasaportsuz olanlar kamplara gönderilecek. Pasaportlu olanlar da bu gösterilen dört ile daha içeride bulunan illere işte kahramanlar e, Kahraman Maraş Malatya, Urfa, dördüncüsü Adıyaman olabilir tam hatırlamıyorum. Bu illere gitmesi gerektiğine dair bir böyle bir emir var. Şimdi burada yine aynı sorun var. Bir şeffaflık olmaması durumu. Bu insanlar valiliğe gittiler, bunu da biliyorum yani Suriyeliler ve bu kararı görmek istediler. Bunun belgesini görmek Hı. istediler ve bunu da göremediler. Ee, yani burada şöyle bir tabii ayrımcılık var. Şimdi pasaportuyla gelmiş olan bir Alman, Amerikalı her neredeyse. Hatay ili içinde kalabilirken pasaportuyla gelmiş olan bir Suriyeli neden kalamasın? Evet belki de başta söylediğiniz şey şimdi sizinle konuştukça giderek daha büyük önem kazanıyor. Yani muazzam bir belirsizlik ve matlık durumu var. Kesinlikle. Şeffaflık olmayan durum bu, da, bu durumda da zaten... ...başka tartışılacak pek çok şeyi de tartışamaz hale geliyoruz zaten. Bilemiyoruz çünkü. Bilgi, bilgi yok. Belki. Kesinlikle ve bu durum şuna sebep oluyor. Bir yandan zaten mağdur olan Suriyeli e, sığınmacıları daha mağdur duruma sokuyor. Çünkü gerçekten neye hakları, hukukları var bilmiyorlar. Öte taraftan e, böyle bir şeffaflık olmaması sebebiyle Suriyeliler hakkında bir takım şehir efsaneleri oluşmaya başlıyor. Hadi. Çünkü insanların bilgisi yok. Yani bu insanlar nedir, kimdir, nereden, niye geldiler, ya yani işte bu şehirde yaşama hakları var mıdır, yok mudur böyle bir şeffaflık olmayınca e, maalesef muhatap da şaşırılıyor. Yani muhatap orada size bilgi vermesi gereken e, idareciler olması gerekirken muhatapınızı zaten mağdur olan Suriyeli sığınmacılar e, yapıyorsunuz ve onlara yönelik ayrımcı, seçkinci, e, yer yer nefret söylemine varan e, söylemler gelişmeye başlıyor. Evet bu da bizi tabi bambaşka bir sosyolojik soruna daha getiriyor. Yani çatışmaların toplum içi istikrarsızlık ve çatışmaların büyümesine özellikle de işte bu Hatay'da Antakya'da ortaya çıkan gerginliği konuşuyorduk biz de radyoda. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz evet. bunu? Ee, burada ben Antakya'da hem Antakyalılarla konuştum hem Suriyelilerle konuştum hem e medyadan takip edebildiğim kadarıyla ettim. Şimdi burada en önemli benim gözlemlediğim şey e, söylenilen söz hep aynı. Birkaç tane söz var. Bu insanlar para ödemeden restorandan çıkıyorlar. Bu insanlar hastanede Alevi doktor istemiyorlar. E, bu insanlar sakallılar. E, bu insanlar sabaha kadar oturuyorlar. Kamuflaj kıyafeti. Kamuflaj de. kıyafeti. Şimdi siz aynı söylemi Farklı yerlerde defalarca duymaya başladığınız zaman benim içimde doğal olarak bir şüphe oluşuyor. Bunun kaynağı nedir? Ve hiçbir kaynak belirtilmeden, şimdi bu Suriyeliler hiçbir mi restoranda para ödemiyor? Yani bir yerden bir söz çıkıyor ve bu dolanıyor. Medyada dolanıyor, orada dolanıyor, burada dolanıyor, insanların ağzına dolanıyor. Yani şöyle şeyler duydum Antakya'da. Bir, bir akşam çarşıda yürüyordum, karşıma iki metrelik Suriyeliler çıktı. Yani gerçekten böyle bir mitolojik boyuta varmış vaziyette. Şimdi burada yapılması gereken ne bunu örtbas etmeye çalışmak. Yani işte sorun yoktur işte hiçbir sorun yoktur. Ne Suriyelilerle yerli halk arasında bir sorun yoktur gibi ne örtbas etmeye çalışmak. Ne de bunu bir hani provokasyon gibi sunmak. Önemli olan bunun sebeplerini anlayıp gerçekten bir çözüme ulaşmaya çalışmamız lazım. Bu noktada belki bir ekleme Soru da sorabilirim. Ee, sadece bu durum e, bu bilinmezlikten, bu şeffaflık eksikliğinden mi ortaya çıkıyor? Çünkü mesela 1 Eylül'deki galiba siz de gözlemleme fırsatı bulabildiniz bu barışa çığlık mitinglerinde e, Arapça canımız kanımız sana veda evet. olsun Esat e, sloganları atılırken Hatay'ın içerisinde posterlerle, kesinlikle. Esat posterleriyle yürünüyordu. Bu durum sadece bu bilinmezlikten alakalı mı yoksa başka türlü işleyen bir süreç de var başka mı? Başka türlü şimdi? işleyen bir süreç kesinlikle var. Yani e, burada tabii Hatay'ın kendi mezhepsel etnik yapısı çok önemli Yani oradaki Alevi Sünni dengesi dengesizliği Her neyse bunun tabi ki çok ciddi bir rolü var ee, Yine benim yani orada görüştüğüm insanlardan anladığım kadarıyla e, tabi genelleme yapmak istemiyorum ama şöyle bir inanç doğmuş vaziyette e, Antakya'da bu alevilere karşı bir kompla e, hükümetin Suriye'li muhaliflerin e, bir araya gelerek, Alevilere karşı yaptığı bir komplo. Böyle bir inanç gelişmiş. Şimdi bunun çöz bir de tabii bir şeffaflık olmayınca e, bu komploya inanmak çok da kolaylaşıyor. Şimdi buradaki çözüm nedir? Buradaki çözüm şudur. E, Suriyeler gizlenmiyorlar. Şimdi bir de yani medyaya baktığımız zaman ma maalesef yani muhalif medyada da çok ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorum. Böyle paparazzi düzeyinde haberler yapıyorlar. Yani uzaktan bir işte Suriyeli muhalif arabası geçiyor görüyorsunuz içinden sakallılar iniyor. Bunlar el kaideci vesaire. Şimdi bu tür haberler yapmaya gerek yok. Bu insanlar saklanmıyor. Gidin konuşun bu insanlarla. Yani eğer yani buradan ben gazetecileri de gerçekten çağrı yapmak istiyorum. Gidin konuşun. Bana birçok Suriyeli'nin dediği neden Türk gazeteciler gelip bizimle konuşmuyorlar? Yani böyle uzaktan kameralarla işte çekmenin yakınlaştır, zoom yap, uzaklaştır falan hiçbir anlamı yok bunların. Yani bu var olan e, gerginliği çok daha artırıcı bir durum. E, i̇şte haberler çıkıyor. Efendim Antakya'da el hastaneleri var. Ben bu hastane yani yasa dışı el hastaneleri var. Ben, ben gittim buralara. Yani El-Kaide hastanesi falan diye bir şey yok. Bu hastaneler yaralıların... Antakya'da normal hastanelerde tedavi ameliyatları bittikten sonra çıkıp e, ülkelerine dönmeden önce dinlendikleri, rehabilitasyon gördükleri, başlarında Suriyeli doktorların olduğu yerler. Yani dışarıdan buraların kapısını çekip işte yok içeride efendim Afrika'dan getirilmiş AIDSli el kaydediciler var. Ya bu tür e, şeylere hiç gerek yok. Bu yerlerin kapısı açık. ...girin, görün, konuşun... ...işeride ne var... ...ondan sonra ne haber yapacaksanız e, yapın... ...yani şeffaflık... ...birkaç e, taraftan maalesef şeffaflık yok... ...Evet Şenay yani ...bence de bu e, söylediğiniz çok... E, ...en önemli boyutlarından... ...birini de e, meydana getiriyor olayın... ...o da e, medyanın... ...son derece yetersiz... ...hatta olumsuz bir rol oynuyor olması... ...yani Türkiye'deki ana akım medyadan bahsediyorum... E, bilgi verilmediği gibi yani gerçek duruma ilişkin e, gazetecilik anlamında objektif gerçekliği yansıtacak e, röportajlar ve haberler e, verilmediği gibi tam tersine e, bu dezenformasyon anlamına gelecek kasıtlı olduğunu söylemiyorum ama benim şimdi zaten böyle bir kanaatim vardı ama şimdi anlattıklarınızdan büsbütün pekişti bu kanaatim. Medya fevkalade e, ...önemli bir bulumsuz rol oynamak. Kesinlikle ama tek bir ekleme yapmak istiyorum... ...bunu yapan sadece ana akım medya <gülüyor> değil maalesef. Yani beni en büyük ayak kırıklığına uğratan da bu. Ana akım olmayan medya da bunu yapıyor. Öyle mi? Kesinlikle. Yani bunu derken neyi kastediyoruz? Yani bu işte dışarıdan... Yani ...bu paparazzi haberciliği dediğim... Evet. ...haberciliği maalesef ana akım olmayan medyada yapıyor... Yani burada yapılması gereken, e, bilmiyorum, yani benim görebildiğim kadarıyla tek bir e, çözüm var. E, şeffaflık getirilmesi ve insanların, yani bu farklı gruplar arasında bir diyalog oluşturulmaya çalışılması. Yani bu tek bir kişinin çözebileceği bir sorun değil. Yani bu e, ne hükümet tek başına çözebilir. Yani mesela neden Birleşmiş Milletler'in deneyimlerinden faydalanmak istemiyor? Yani hani bu göçmen meselesi yani bizim Türkiye'de göçmen meselesiyle belki temel yani en bariz şekilde ilk defa karşılaştığımız bir durum. Çünkü bu kadar yoğun sayıda insan geliyor. Bu Türkiye bunu yaşayan bu deneyim yapan ilk ülke değil. Yani dünyanın birçok ülkesinde bu deneyim yaşandı ve mesela Birleşmiş Milletler'in ciddi deneyimi olan çalışanları var. Yani onlardan faydalanılması lazım. STK'lar. ...dan faydalanması lazım. E, kamplarda Suriyelilerin oluşturduğu komiteler var. Bu komitelerin gerçekten kale alınması lazım. E, işte Hatay'dan bahsediyorsak buradaki yerel örgütlenmelerin kale alınması lazım. Yani Tüm bu farklı çevrelerin bir araya gelerek, birbirleriyle konuşarak... ...birbirinin gerçekten ne istediği konusunda fikir sahibi olması lazım ki... ...bu şehir efsanesi dediğimiz... Ee, ...şeylerin önüne geçebilelim... ...ve bu ayrımcı... E, ...bazen ırkçılığa varan... ...nefret söylemine varan e, olayların... ...önüne evet, geçebilelim. Ee, ve e, son olarak da... ...belki şeyi sormak lazım... ...devam eden bir göç süreci de... ...halen yaşanmakta... ...en son Halep bombardımanı yaşanıyordu... ...ve e, sınır bölgelerinde çatışmalar yaşanıyordu... E, ...geçtiğimiz haftalarda... ...bu sınır bölgesinin... ...bir süre kapatıldığı... ...ve insanların orada... E, insanların orada kaldıklarından bahsedilmekteydi. Ve mayınlı araziler üzerinden bir geçiş yaşandığından da bahsedilmekteydi. Şu anda durum bu. Aynı şekilde bu mayınlı araziler üzerinden geçiş sağlanmakta mı? Yoksa o sınır kapıları ya da bu sınır bölgelerinden geçişi normal bir şekilde yaşanmakta mı? Şimdi şu anda ne oluyor bilmiyorum. Tam yani bugün ben döndükten sonra Anladım. ne oluyor bilmiyorum. Ama ben oradayken Kilis'te kendi gözlerimle gördüm ailelerin bir de bu aile olayını gerçekten vurgulamak istiyorum. Çünkü Türkiye'de hani gelen Suriyeliler sanki bir tek savaşçılar eli silahlı insanlarmış gibi vurgu yapılıyor. Bu doğru değil ailelerden bahsediyorum. Kendi gözümle ailelerin mayınlı tarlalardan geçerek giriş yaptığını gördüm. Ve orada ne bir uyarı var? Yani bir yani hiçbir uyarı yok. Bildiğim sınır bölgesindeki... Ee, ee, tabii ana giriş, ya yani ana sınır kapısı, resmi sınır kapısı diyeyim sadece pasaportlu Suriyelilere açıktı. Ee, şimdi pasaportlu Suriyeli şu aşamada bulmak çok zor. İnsanların ya evi yıkılmış, yani çekmeceden evi yıkılmış, çekmeceden pasaport arayacak hali yok. Veya köylerden kaçıp geliyor bu insanlar, kaç köyünün pasaportu var? veya zaten şu anda pasaport almak gibi bir şey mümkün değil yani bir sığınmacı adı üstünde bu insanlar mülteci sığınmacı ve pasaportsuz geliyorlar ee, ve kapı kapı yani ben dediğim gibi şu anda bilmiyorum durum nedir ama ben oradayken kapı kapalı olduğu için bu insanlar mayınlı bölgelerden e, ülkeye giriş yapmaya çalışıyorlardı Peki. ama bir yandan şunu da eklemek istiyorum bir yandan da yaralılar içinde Türkiye'den ambulans da gidiyor sınıra. Ambulanslarla yaralılar getiriliyor. Yani hani, e, hem o tarafı hem bu tarafı göstermek gerekiyor. Evet yani burada çok ilginç şeyler tabii noktalar açılıyor bu konuşmamızda. Ailelerin pek çok da ailenin orada barınamadığı için yaşama tabii. ve hiçbir şekilde hayatını sürdürememe eskisi gibi sürdüreme durumu olmadığı için kaçmak zorunda kalan ailelerden bahsediyoruz. Şimdi burada sizin ayrıca da e, Suriye'de de yapmış olduğunuz bir araştırma deneyimi de var. Orada özellikle bu muhaberat denen iç polisin e, insanları bir kere fişlediğinde mesela bir daha artık ömür boyu e, bütün aile boyu bir felaket içinde kaldıklarının gibi bilgiler de var. Kesinlikle. O yüzden kaçmalarının çok birçokları için Federalde tek yapılabilecek tek şey, tek çözüm yolu gibi göründüğünü Kesinlikle. de düşünmek lazım. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bu fişlenme olayı gerçekten yani bir kişiyi fişlemiyorsunuz. Siz tüm ailesini, tüm sülalesini fiş yani fişleniyor öyle söyleyeyim. Bu sebeple de mesela bu askerden ayrılan, ordudan ayrılan askerlerin söylediği aynı şey. Yani ordudan ayrılma kararı vermek çok zor bir karar. Çünkü bir tek beni ilgilendiren bir karar değil. Ben ordudan ayrıldığım zaman tamam ben kaçarım ülkeden ama benim tüm ailemin kaçması gerekir. Bunun ötesinde eğer daha üst düzey bir subaydan vesaire bahsediyorsak köyün kaçması gerekir. Yani çünkü böyle bir intikam politikası var evet. Suriye'de evet. reşimin. Evet, yani sizin de bu notlarını da sosyal medya üzerinde yazmış olduğunuz notlardan çıkardığımız bilgilerde bunun ne kadar vahim olduğunu iyice ortaya koymuş oluyor. Peki son bir şey olarak sen bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Ben son olarak şunu da soruyorum. Nasıl görüyorsunuz geleceği? Yani. Nereye doğru evrilebilir? En zor soru her zaman olduğu gibi sona bıraktık. Yani, bu çok zor bir soru. Ben de ben, bu soruyu hem kendime çok soruyorum hem e, yani, tanıdığım Suriyelilere e, çok soruyorum. E, bunun cevabını vermek gerçekten çok zor. Yani benim görebildiğim e, Esad rejimi girecek. Bunun başka bir yolu yok. E, çünkü artık bu, yani, bu, bu bir halk ayaklanmasıdır. Ve bu halkı artık evlerine sokmak e, gibi bir şey söz konusu olamaz. Esad rejimi gidecek bu çok açık. Hele 20 küsur bin insanda. Daha fazla hatta evet. e, insan öldükten sonra, öldürüldükten Biden sonra, sonra evet. e, bunun başka bir yolu yok. Ama hangi şartlarda gidecek ne zaman gidecek vesaire bunların e, cevabını vermek gerçekten e, çok zor. Evet. E, e, bunun e, peki Türkiye açısından e, getiri ya da götürleri diye bir şey çok tuhaf bir soru ama o konudan geleceği bir de Türkiye açısından bu göçmen bomşuluk, misafirlik vesaire ve Türkiye'nin bölgedeki liderliği gibi bir takım iddiaları da var Adem Kalkınma Partisi'nden. Bu açıdan nasıl görünüyor? Şimdi burada şöyle bir durum var. Yine ben o sınır bölgesinde yaptığım görüşmelerden bir örnek vereyim. Yani bunu da daha önce bahsetmek gerekirdi. Belki tabii çok ciddi bir ekonomik boyutu var bu işin. Hmm. Görüştüğüm birçok insan şeyden bahsediyor. Yani biz bu komşularla sıfır sorun politikasına güvenip hani yatırımlar yapıldı. Ekonomik ilişkiler geliştirildi ve şimdi bunlar durmuş vaziyette sonuç olarak. Yani ekonomik olarak çok ciddi zor duruma düşündü soktuğunu söylüyorlar. Özellikle e, Hata şehrinin. Şimdi burada tabii ki e, çok ciddi, uzun vadeli e, planlar yapılması gerekiyor ve bunun demin yani biraz önce dediğim şeye döneceğim. Bunu farklı çevrelerin e, yani sadece hükümetin değil e, farklı çevrelerin bir araya getirildiği uzun vadeli e, planlar e, yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Biz de teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. ağır bir durumla karşı karşıya kalınca insan böyle bazen ne diyeceğini şaşırıp kalıyor sonunda. Şenay Özden çok teşekkür ederiz. Koç evet. Üniversitesi öğretim üyesi. Evet son bir haberimiz var. Bu son dakika haberi. Türk Halk Müziği Sanatçısı Neşet vefat haberi geldi. İzmir'de bir hastanede solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımdaydı. Gelen son haberlere göre de hayatını kaybettiği söylenmekte. Evet. Peki böylece e, bitiriyoruz programımızı da bu kötü haberle diyeyim bitirmek üzere Pick Up the Pieces e, çalacağız. Biz e, şeyden e, Average White Band diye adlandırılan ee, hemen hemen tamamı beyaz olduğu halde siyahi renkli bir müzik müziği başarıyla yapan bir grubun kurucu elemanlarından Onimak Entire, Skocyalı bugün doğmuştu. Onun doğum günü münasebetiyle ünlü parçaları, pick up the pieces parçası benden diye de çevirebiliriz. Onu çalarak bitiriyoruz programımıza. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın.